Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkek ya da hanım bir Müslümanın aile kurarken nasıl niyet etmesi gerektiğini konuşuyorduk. Ne niyet ederse bunu ibadete çevirmiş olur. Bir, Niyetten de amacı kastediyor. Evet, edebiyatı yani. kastetmiyoruz. bir Müslüman genç kardeşimizin Evlilik öncesi hocamıza sorduğu soru üzerinden bu açılımı yapmıştık. Aynen soruyu şöyle sormuştu. Neye niyet edeyim de evliliğim ibadet olsun. Biz de ona ilk olarak hocamızın on maddelik cevabından başta Peygamber aleyhisselam efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ortak sünnetine uymaya niyet et ve evliliğin bir nübüvvet sünneti olduğunu bil şeklinde Programımızı başlatmıştık. Şimdi ikinci maddeden hocam devam edelim istiyorum. İffetli bir mümin olmaya, gözünü ve derini haramdan korumaya niyet et demişsiniz. Gözünü ve derini. derini. Gözünü ve derini. Yani iffeti göz ve deri üzerinden açmışsınız herhalde burada. Tabi burada deri, cildi hastalığı manasında evet. değil. Yani temas bir e de, sembol aslında orada yani deri. bir, bir sembol. Aksakta da yani bir cildi hastası olma e, demek gibi. Sağlıklı bir evet. yüzeysel Peki. bir anlaşılmada olabilir. E, bu sebeple bugün e, biz ciddi bir şekilde insanlığın e, tamamı için geçerli bir kuralı konuşmamız lazım. O kural da şu: Allahu Teala bütün insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Bana kulluk. Yani sen niye varsın bu dünyada diye bir Müslümana sorulduğunda sana kulluk için varım ya Rabbi der. Bunu hepimiz biliyoruz. Hele mezarlıkta çok iyi biliniyor bu. Burada yalnız bir <gülüyor> Ayrıntı var. Kulluk kabul. Peki bu kulluğu ayrıntılarına dökelim dediğimizde mesela işte bir hanımefendiye, bir müslümana Allah'a kulluk için varsın, kabul, say bu kulluğu dediğimizde ilk akla gelen nedir? Namaz. Namaz. Sonra oruç. oruç. Sonra yaşlanınca herhalde haç. Evet. Epey zenginse zekat vermek. Bunlar doğru. Fakat eksik. Nesi eksik? Esasen Allah'a kulluk iman bir sıfır haram üzerinden yaşamak iki Allah'ın farz emirlerini yerine getirmek üç. Yani kulluk cinler ve insanlar kulluk için yaratılsın dediğimiz yerde kulluk böyle bir üçgen üzerinde bir açı üzerinde duruyor. Bu açı nedir? İman olmasa düşüyor. Gerisi yok. Haramlar varsa insanın hayatında kulluk sorunlu. Evet iman varsa biraz var duruyor ama sorunlu, topal, aksak, yıkık. Ve üç, Allah'ın emirleri var. Yani kulluk sadece Enter tuşundan tercih belirtiyorsun. Ondan sonra kul olarak kalıyorsun şeklinde değil. Bunu anlamadığımız sürece yani Hıristiyanlar da Allah'ın kuluyuz diyorlar. İsa Allah'ın oğludur diyorlar. En büyük haramı işliyorlar. Yahudiler biz Allah'ın kuluyuz diyorlar. Ama Uzehir Allah'ın oğludur diyorlar. Başka insan yok. Bizden başka kimse yok dünyada diyorlar. Mesela İsrail aslında bir din devletidir değil mi? Baya bir ayrıntıya girdik ama iyi anlaşılması için konu İsrail bir din devletidir. Tevrat diniyiz biz diyor. Ama 7 milyar insanın 7 milyonu biz varız. Başka insan yok dünyada. Gerisi bizim kölemiz diye düşün. Böyle bir din olur mu? Allah'ın diğer mahlukatini, diğer insanları yok kabul eden bir din olur mu? Yani Allah'ın sadece namaz kılın diye yarattığı kullar değiliz biz. Sıfır haram mücadelesi diye bir mücadelemiz var. Hayatımızda haramlar sıfır olacak. 3-5 haram, böyle bir şey yok. Hiç haram olmayacak. Farzlar da yerine gelecek. Bu üç şey üzerinde Allah kulluğumuz duruyor. Sıfır haram dediğimiz ikinci boyutu, sıfır haram dediğimiz insanın gıdasını, yaşamını, ve ibadetlerini haramlardan kurtarması demektir. Farzlar da nedir? İşte namazdı, oruçtu vesaireydi, anaya babaya hizmet etmekti vesaire. Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek demektir. Evlilik, evlilik, şimdi niye bunu açtık onu konuşuyoruz. Evlilik bir insanın hayatında en ağırlıklı konulardan birisini garanti altına aldığı için çok önemli. Nedir o? Gözü ve deriyi bahsettiğimiz anlamda Allah'ın haramlarından korumanın tek çaresi evliliktir. Nedir bu evlilik ki tek çare haline geliyor? Şundan dolayı Allahu Teala insan olarak bizi yaratırken cinsel ihtiyaç diye özetleyeceğimiz bir yapıda yaratıyor. Midemiz var, midemizden dolayı gıda mahkumuyuz. Bir gün, beş gün, on gün, hadi diyelim bir ay insan hiç gıdasız yaşayabiliyor. Ondan sonra zaten insani kimliğini, yeteneğini kaybediyor. Başka bir ceset kalıyor. 50 gün sonra o cesette kalmıyor. Ölüp gidiyor. Çürüyor hatta. Midemizin ürünü bu. Burun vermiş. Hava çekmesi gerekiyor burnun. Burnunu tıkatıyorsunuz veya havası olmayacak bir yere koyuyorsunuz insanı bir saat değil mi en fazla o bile çok hocam bir saat ha mesela yani kap şey, kapalı oda diyelim ha. bitimiyle beraber belki 10 dakika mesela bir poşet geçirirse insanın kafasına 5 dakika sümün dakika. altında mesela hocam en fazla kalabilen 11 dakika falan kalabilir yani dolayısıyla burnun ihtiyacını karşılayamadığın zaman insan yok kesin bu böyle Aynı şekilde mesela yediğimiz şeyleri dışarı atmamız gerekiyor. İfrazatı gerekiyor insanın. Bunu hadi iki gün sabrettin, üç gün sabrettin. Yani yukarıdan alıyorsun, aşağıdan atmıyorsun. Sonu ne oluyor bunun? Bedenin helak olması, idrar zehirlenmesi adına ne dersek diyelim artık. Yani patlıyor zaten sen istediğin kadar atmıyorum dışarı. Kendisi bir yerden patlıyor. Dışarı atamıyorsan idrarı iç organlara doğru vuruyor, zehirleniyor. Burada mesela burun üzerinden, mide üzerinden devam edersek, burunun hava çekmesi lazım. Ve bu havanın insan bünyesine zarar vermeyen temizlikte olması lazım. Eğer bunu insan bünyesine zehirli gazlar var gaz mesela geldiğinde, o çektiğinde zarar alıyor bu evet. sefer. Gıdanın zararsız olması lazım. Hafif bir zarar varsa ishal yapıyor. Biraz daha zararlıysa gıda zehirlenmesinden ne oluyor insan? Ölebiliyor. En, en azından hastanelik oluyor diyelim. Yani Allah özü, özeti sözümüzün öyle bir insan yaratmış ki burnu havaya muhtaç, midesi gıdaya muhtaç, Ağzı işte suya muhtaç, beden şuna muhtaç ve bunlar zararsız olacak. Aynı şekilde bunun parçalarından biri de cinsel ihtiyaçtır. Cinsel ihtiyaçla gıdanın şu farkı var. Yani cinsel ihtiyacımız mesela 18 yaşında devreye giriyor. Gıda ihtiyacı da doğduktan 3 dakika sonra devreye giriyor. Burnumuzun nefes alma, hava alma ihtiyacı doğar doğmaz. Hatta ana karnındayken belki ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. cinsel ihtiyaç da işte finans senesinde insanın başlıyor. Ama cinsel ihtiyaçla nefes alma ihtiyacımız, gıda ihtiyacımız asla farklı kategorilerin ihtiyacı değil. İnsan ihtiyacı bu. İnsan ihtiyacı. Rabbimiz... Yaratırken gıda diye bir ihtiyaç yaratmış, ona mide diye bir organ belirlemiş. O mide boş olamaz. Ee, aynı şekilde cinsel ihtiyaç diye bir ihtiyaç belirlemiş, ona da bir organlar koymuş. Burada çok önemli bir ayrıntı, tabii tıp boyutuna temas etmiyoruz, bizim alanımız değil o. Şimdi cinsel ihtiyaç deyince, biz bu cinsel ihtiyacı, Erkeğin veya kadının cinsel organı üzerinden hep tasavvur ediyoruz. Ya bu işin son noktası. Beyin asas cinsel ihtiyacı olan, yani beynin cinsel ihtiyacı var. Kalbin cinsel ihtiyacı var. Ya şöyle diyelim hocam, mesela mide üzerinden verdiniz ya, mide acıkıyor ama acıkan... Acıkan değil aslında. Evet, mide Kafa sadece yiyeceği... Depolandığı yer ya da yiyeceğin ilk muhatap olduğu yer ama bütün vücut yani bunun Ad, ihtiyacı hissediyor. hissediyor. Neden bu ayrıntıya giriyoruz? Şundan dolayı yani sorun cinsel organda bitiyor ama göz bu işe asas okot arıyor. Mesela yediğimiz içtiğimiz şeyler cinsel ihtiyacımızı azdırıyor veya normlarda tutuyor ya da indiriyor. Hormonları etki ediyor. Hormonları etki Yani cinsel ihtiyaç, cinsel organla ilgili bir boyut değil, ya. onunla sınırlanamıyor. Bütün bedenimiz ihtiyaç içerisinde evet. duruyor. Bu sebeple insanın iffetiyle ilgili planları, niyetleri, çalışmaları sadece cinsel organını Kontrol altına alma değildir. İnsanın kendisini kontrol altına almalıdır. İşte gözü, kulağı, şehveti çağrıştıran bir şarkı türkü dinlediğinde o insan tekrar hareketlenecek, eyleme dönemeyecek, eyleme dönüştüremeyecek yaptığını. Göz ciddi bir şekilde cinsel ihtiyaca çağrı yapıyor. Hatta derler ki cinselliğin postacısı gözdür. Gözle başlıyor her şey. Ama tek başına göz tabii kotarmıyor bu işi yani. Göz bunun en canlı e, hareket noktası. El mesela karşı cinse temas ederken elin hissiyatı, parmakların avucun duyduğu hissiyat olağanüstü bir yatırım e, cinsellik için. Bu sebeple dinimiz e, yabancı kadına tokalaşmayı yasaklıyor. Yabancı kadına, yabancı erkeğe, haram olan boyutta bakmayı niye yasaklıyor dinimiz? Ya sen bir defa startı açmış oluyorsun, e ondan sonra kontrol edeceğim desen de edemiyorsun. İşte şimdi sözümüzü toparlayabiliriz. Bu geldiğimiz noktada, allah Teala'nın A, kulluk yapın diye yarattım, buyurduğu bir düzende yaşıyoruz. B, B, bu kulluk sadece namaz kılmak değil. 70 sene yaşıyorsan 70 sene haramlarla da mücadele ediyor olman lazım. Bu haramları da senin gözünün önüne koyan Allah'tır. Bedeninde onlara sinyaller gönderen, o sinyalleri algılayan sistemi kuran Allah'tır. Celle e niye böyle yaptı diyemezsin. E namaz kıl niye dedi sana Allah-u Teala. Namaz kılmak gibi bir şey bu. Namazı da bir sürü zorluğuna rağmen kış gün abdest almaya rağmen kıl diyen Allah Teala'dır Binaenaleyh, yani herhangi bir emrini sorgulamaya kalktığımızda Allah Teala'nın haşa yani bir şey olarak varsayım olarak söylüyoruz en başta namazı sorgulamak lazım orucu sorgulamak lazım niye aç bırakıyorsun beni diye yani mesela Orucu sorgulayanlar, Yahudiler ne yaptılar? Et yemeyiz o gün oruç olur dediler. Çünkü Allah'ın muradı gibi değil de kendi zevklerine göre, göre sorgulama geliştirdiler. Aynı şekilde biz de sorgulasak Allah'ın emirlerini, yasaklarını bir sürü kendimize göre felsefe üretiriz. Bu felsefenin de sonunda götüreceği yer işte bataklık. Bu sebeple diyoruz ki evlenen bir defa Allah-u Teala'nın iffetini koruyacaksın. Tamam mı? Buyurduğu söze peki koruyacağım ya Rabbi diyor insan iman ettiğinde. Bu koruma alanlarından biri iffettir. İffet dediğimiz şey gözü kirletmemek. Deriyi baştan sona kirletmemek. Bu nazik bir şekilde yani karşı cinse e, haram boyutta bulunmamak demektir. Bunu şöyle anlayabilir miyiz? O zaman bir dal başına çekilip tek başımıza e, kadın veya erkeğin olmadığı bir dünyada mı yaşıyalım? Hayır, hayır, hayır, hayır, asla öyle değil. Buna ruhbanlık deniyor. Allahü Teala da ayıplıyor bunu. Çünkü neden? Düşmanı mağlup etmek için mağaraya gizlenmeye benziyor bu. Yani ben Düşmanımı yenmek istiyorum. Ülkemi işgal etmesinde nasıl yeneceksin? Ee, bir mağaraya çekileceğim. Onlar beni görmeyecekler. E mağara dağın altında, yukarısında seni gelip işgal etmiş olacaklar. Böyle bir mücadele yapılamaz. Düşmanla karşı karşıya geliyorsun. Vuruşuyorsun ve mağlup olmuyorsun. Taktikler üretiyorsun. Onun eline esir düşmüyorsun temasa dikkat ediyorsun vuruşuyorsun düşmana en azından mağlup olmuyorsun o cephesinde sen cephende bekliyorsun asgari bu olur ama asası nedir onu senden tamamen uzaklara sürebileceğin bir şey yapabilmektir biz allah Teala'nın iffetli olun göz ve beden deri kirliliğinden uzak durun buyurduğunda kadınsız ya da kadınlar penceresinden bakıldığında erkeksiz bir dünyaya gidelim. Ya da hani cinsel organlarımızı köreltelim dediğimizde çocukluk bile yapmış olmayız. Her çocuk bile anlar ki böyle olsaydı Allah zaten bizi başka türlü yaratırdı. İyi Müslüman, Kabe'nin içine kilitlenmiş, hiç dışarı çıkmayan, işte önüne bir miktar böyle hani Salgın, pandemi döneminde e, kuruma altına alınanlara ya da işte, e, evet. karantinaya alınanlara poşetle bir yiyecek atılıp kaçılıyor ya. O zaman böyle bir hayat isterdi Allah bizden. Tam aksine ne istiyor allah Teala? Şehirlerde dolaş ey mümin diyor. Kolabalıklar içinde ol ey mümin diyor. Camiye git, iş yerine git. Yollar yap. Vadilerde işler yap. 24 saat hayatın içinde dolaş diyor değil mi allah Teala? Ama? Ama harama temas etme. Nedir haram? E bir sürü Allah bu güzel ormanlarda mantarlar yaratıyor. Koyun gibi bulduğunu yediyor mu? Seç mantarı diyor. Zehirli olmasın diyor. Hatta hocam belki Salih Hafız köy hayatı yaşamadı. İnekler her otu yemezler değil mi Tabii. otlarken? Tabii Bakarsın bir karış ot hadi bedava ye diyorsun ineğe. yanaşmıyor inek. Yanaşmıyor. Kaza ara dalgınlıkla buzağırken falan yerse akşam yere yatıyor gidiyor. Hayvan gidiyor zehirleniyor. Yani bulduğu her şeyi elini uzatmayan, görebileceği her şeye gözüyle temas etmeyen, gıdanın her şeyini yemeyen yani nasıl sağlığımız açısından bir sansürleme yapıyoruz önümüze geleni yemiyoruz. Mesela ben çok sevdiğim halde aylardır domates yemiyorum Reflü denen bir hastalık isafet etti. Allah hepimize afiyetler versin. Domates bunun düşmanıymış. Elma gibi yediğim şeyden aylardır mahrumum. Niye? Sağlıklı bir mide istiyorum. Sağlıklı midenin şartı mideyi rahatsız eden şey olmayacak. Örnek veriyorum yani bunu. Din de böyle. En başta dediğimiz kulluk ve ma ve inse illalliyabudun. Kulluk da belli sansürler altında ancak devam edebiliyor. Öyle hem kulu olacaksın Allah'ın hem de gözünün istediğini göreceksin. Kulağının istediğine bakacak, dinleyecek, sansür getirmeyeceksin. midene istediğini atacaksın. Mesela alkol sınırsız kullanabileceksin. E, haram olan domuz etini kullanabileceksin. Senin de değildi, helal sana kazancındandı değildi. Hiçbir sansür olmadan cebine koyacaksın, midene koyacaksın. Böyle insanlık da olmuyor, kulluk da olmuyor. Bu noktada şimdi bütün bu sunumumuzdan sonra Allahu Teala hani önce demiştik ya bütün peygamberleri, aileleri olan çocukları olanlar olarak yarattık gönderdik Allah Teala buyuruyor. Neden? Çünkü peygamber göklerde peygamberlik yapmıyor. Meleklere peygamberlik yapmıyor. Denizin altında Yunus balıklarına peygamberlik yapmıyor. Peygamber şehirlerde insanlara peygamberlik yapıyor. Dolayısıyla insanların yaşadığı tabii hayatı yaşarsa peygamber olmuş olur. Mesela Allah Teala melek niye göndermiyor peygamberi? insanı kendi cinsinden değil. Hem cinsinden değil. Dolayısıyla insanların ilk itirazı ne olacak? Hadi oradan be sen meleksin de namaz kılıyorsun sabaha kadar. Biz nasıl kılalım? Diyen İyicekler. diyeceklerdi. Hakta da olacak mıydı insanoğlu Üçerim, o zaman? Yani pe peygamberlerin insan olması bu dinin yaşanılabilir bir din olduğunun tescilidir. İşte onun en ayrıntısı hanımı olan, çocukları olan abileri olan amcaları olan babası annesi olan ticaret yapan çobanlık yapan marangozluk yapan Zekeriya Aleyhisselam gibi hastalanan hastalanan ilaç kullanan belki sen, sen, senelerce hastalığı devam eden insanlar olarak gönderiyor Allahü Teala çünkü hayat bunu gerektiriyor böyle bir düzen kurmuş Allahü Teala başka bir düzen kursaydı o zaman Peygamberler de başka türlü Olur. gelecekti. Mesela kangurular gibi şuramızda bir cebimiz olurdu. Orada da Allah bir kitapla yaratırdı biz. Açıp onu okurduk. Ve böylece kulluğumuzu yapardık. Bir düzen olabilirdi. Nitekim hayvanlar içgüdüleriyle her işare. Yani o okumayı hayvanlar yapıyor aslında evet, değil mi? Evet. Kedi nereden mesela farenin peşine koşmayı evet. öğreniyor? Öyle kodlanmış çünkü. Ha, yani onun kanguru gibi cebinde var onun. Yani o bahsettiğimiz Kitabı okuyor hayvancağız aslında da bizim alfabet stilinden değil okudu. Aynı şey insan olarak bizim için de olabilirdi ama böyle istememiş Allah. Bu kulluk mücadelemizi gayretimizi istiyor ki Allah nasıl vatanımızı müdafamız cepheye geçiyorsun nöbet tutuyorsun türünden oluyor. Helaller, haramlar, yasaklar, mekruhlar, hoş şeyler, farzlar, vacipler... Bu yoğunluk içerisinde kul ol gel bana göreyim seni. allah Teala buyuruyor. Bunun içinde evlilik bir numaralı mücadele konumuz bizim. Evet insan evlenmese dinden çıkmış olmuyor. Evlenmeyen ya da işte şu yaşa kadar evlenemedi de e, imtihanını kazanamadı mı? Mesela 26 yaşında evlenmeden ölen biri e, dinsiz mi gitti? Haşa değil. Ne dedik? O mücadelenin yürüyen çarkları içerisinde çok önemli bir dişli bu. Çok önemli bir nokta. Daha rahat Müslümanlık, daha rahat insanlık açısından baktığımız için bu önemli diyoruz. Aksi takdirde bunu kazanamamış bir Müslüman, yani bu mücadeleyi yapamamış bir Müslüman, kendi mücadelesini en azından zorlaştırıyordur.